Ağzı belli Allah'ımdan Şeytan Rijim. Bismillah الرحمن الرحim. Ve <əlk> Allah, "Lazıştırahımdan Mısırı İmratı. Akrimi mithwa. Asa o Onu Mısırdan satın alan kişi hanımına. Sen bunu güzel, iyi bir şekilde barındır. Buna iyi göz kulak ol. Buna hak ettiği kıymeti, değeri ver. Bu bizim değerli ve güzel ağırlamamız gereken bir misafirimizdir anlamında. Sen bunun evimizde çok güzel bir şekilde kalmasını, rahatını, huzurunu, her şeyini temin et. Hiçbir sıkıntı çekmesin manasına söylüyor bunu. Ona izzet ikramda kusur kalmasın diyor. Niçin? Asa'an <gülüyor> yenfe'anâ. Çünkü ümidim odur ki bize faydası olacak. Bize faydası olacağını ümid ederim. Ev nettehizehu veledâ. Ya da onu evlat edin. Şimdi burada yine Kur'an kıssalarının bir özelliğini daha görüyoruz. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'in bu kıssasında ve diğer kıssalarında gereksiz aradaki tafsilat atlanıyor. Demiyor ki işte onu satın alan kervan çok uzun bir yolculuktan sonra sıkıntılara girdiler, çölleri açtılar bilmem ne ettiler, yolda fırtına oldu falan filan. Buna hiçbirisi yok. Geliniyor kuyudan satın alınan Yusuf aleyhisselam hayatındaki ikinci bir önemli, bir sonraki önemli değişiklik noktasına geliniyor. Arada olan biten atlanıyor. Çünkü oradan bizim Alacağımız bir ibret, bir hadise yok. Mısır'dan onu satın alan kişi, Böylelikle Yusuf Aleyhisselam'ın alınıp satılan bir meta'a dönüştürüldüğünü görüyoruz. Mısır'ın kaderi böyledir adeta. Mısır'a köle olarak gidenler, Yusuf Aleyhisselam'da olduğu gibi, bir bakıyorsunuz bu sıra hükümdar olmuş. Memlükler de böyledir. Kölemenler tarihte böyledir. Köle gittiler ve Mısır'dan koca memlük devleti çıktı. Onda enteresan, çok enteresan şeyleri var. Ve aralarında Türk olanları var, Arap olanları var, hükümdarlarından şula ama hepsi ortak olarak veya Afrika kökenli olanları var. Hepsinin ortak özelliği köle o kölelik sistemi içerisinde bir bakıyorsunuz ki yükseli vermişler. Türkler arasında en meşhur olanları Kut's ile Baybars Sultan'dır. İkisi de gerçekten Moğollara ve Haçlılara karşı fevkalade muazzam savaşlar kazanmışlardır. İslam'ın ciddi hamiliğini yapmışlardır. Bunlar böyle bir Yusuf Aleyhisselam'ın bereketidir belki. Diyor ki buraya köle gelen kardeşim köle olarak kalmaz bir gün gelir Mısır'a hükümdar olur. Allahü Teala'nın gerçekten takdirlerinin e, cilvelerini çoğu zaman insan aklı, hayali pek almıyor. Onun için birisine bakıyorsun ileride ne olur bilemez. Yarının ne getireceği hiçbirimizin malumu değil. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez diyor. Bu da kesin konuşmuyor zaten. Sen buna göz kulak ol niçin? Çünkü Yusuf Aleyhisselam'ın çocuk olsa bile yüzü hali tavrı bir farklılık arz ediyordu. Ona bakan onda bir farklılık iyi baktığı zaman İyi gördüğü zaman iyi anladığı zaman kavrayabiliyordu. Bazen 10-15 kişi, 50 kişi, 40 kişi arasında bir kişi dikkatinizi çeki veriyor. Duruşuyla, belki konuşursa konuşmasıyla, hal ve hareketleriyle bu farklı diyorsunuz. İşte Yusuf Aleyhisselam böyle bir şahsiyetti. Onu gören onun diğerlerine benzemediğini, farklı bir kişilik olduğunu fark edebiliyordu. Onun için kuyudan onu çeken ilk kişi, ondaki özelliği fark etmişti. Müjdeler olsun, çocuk buldum diyor. Su almaya gittin sen çocuk, ne müjdesi veriyorsun ki? Koca kervan yoldan gelmiş, susamuş suya ihtiyaçları var. Müjdeler olsun çocuk buldum. Ya Çocuk bizim susuzluğumuzu gidermez. En çok o bunun farkında. Değil mi? İşte burada da belki eve şimdiye kadar pek çok köle ve cariye getirmişti bu Mısır'dan Yusuf Aleyhisselam'ı satın alıp hanımına Yusuf Aleyhisselam'ı getiren kişi. Aziz. Buna iyi bak diyor. Bunun bize faydalı olacağını ümid ederim diyor. Veya onu evlat ediniriz. Bakarız ki gerçekten bu bize layık, bize iyiliği dokunacak, bize gerçekten bir evlat gibi muamele edecek, bizi bir anne baba gibi görecek birisi olduğunu görürsek de evladımız oluverir. Kendilerini soylu kabul edenler, böyle dışarıdan kim olduğunu böyle durup durduk yerde, Evlat da ediniriz noktası da düşünmezler. Yusuf aleyhisselam da ciddi bir farklılık ve ayrıcalık gördüğünden dolayı bunu söylemiştir. İşte diyor, yani bu sıradan bir ev olmadığını ayetin devamından anlıyoruz. Diyor ki, Estağidu billah, Ve kezalike mekennâ li Yusuf'e fil ard Böylelikle Yusuf'a yeryüzünde imkan hazırladık. O yerde O yerde o Mısır topraklarında özellikle ona bir imkan ve iktidar verdik. Hazırladık imkanını. Niçin? Ve ileride Onla rüya yorumunun bir kısmını da öğretelim diye bunları hazırladık. Yani Allah takdiri gereği olayları böyle yönlendiriyor. Yusuf aleyhisselam kıssası, Allah'ın fert fert her birimizin kaderini takdir, tayin ve tedbir edişinin müşahhas bir örneğidir. Ve bu da Cenab-ı Allah'ın kudretinin ne kadar ilminin, hikmetinin ne kadar sonsuz ve derin olduğunu gösterir. Her birimizin kadrini, kaderini ayrı ayrı tayin ve tespit etmiş olan Cenab-ı Allah, her birimizi kaderi istikametinde ayrı ayrı yönlendiriyor ve bunların hepsi çok muazzam ve mükemmel bir ifade yerindeyse bir karışım, bir ahenk bir denge bir e, muhteşem beşeriyet e, birikimi veya beşeriyet faaliyeti olarak ne yapıyor? ortaya çıkıyor, ilim olarak ortaya çıkıyor cinayet olarak ortaya çıkıyor, kültür olarak ortaya çıkıyor, medeniyet olarak ortaya çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor. Bütün bunların hepsi her birimizin ayrı ayrı tayin edilen kaderinin yeryüzündeki gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz neticeleridir. Yusuf Aleyhisselam şahsında ve örneğinde anlatılan bu kıssasında özellikle, özellikle kader ve kaderin şumulu Beşer üzerindeki kaderin ifade ise e, insanı yönlendirmesi, evirip çevirmesinin müşahhas örneğini görüyoruz. Yusuf aleyhisselam örneğinden hareketle kaderin Cenab-ı Allah'ın daha doğrusu takdirinin mahiyetini ne kadar bizimle yakından alakalı olduğunu ve bizim bu konuda ne kadar bilgisiz olduğumuzu, Gelecek adına kendi geleceğimizi bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Cenab-ı Allah söylüyor ya bu ı Hamseleyi anlattığı Lukman suresinin sonunda ve mâ tedri nefsun teksi bu gade. Hiçbir nefis yarın ne kazanacağını bilmiyor. İster para olarak, dünyevi olarak İster amel olarak, sevap, hasenat ve seyyiat olarak. Ne kazanacağını kimse bilemiyor. Ne kadar kazanacağını bilemiyor. Ne kaybedeceğini bilemiyor. Ama Allah biliyor. Ve bizi serbest bıraktığı bu alan içerisinde yine kaderine doğru sevk ediyor İrademizi selbetmeden çok enteresan. Çok enteresan. Onun için kaderi anlamak ilahi sırlardan bir sırdır. Kaderi tam anlamıyla idrak etmek gerçekten zor. Hem irademiz var. Hem Allah'ın iradesi oluyor. Hem hiçbir şey bize zorlan, hiçbir şeye de zorlanmıyoruz. Hiçbir şey zorlanmıyor. Buraya gelmek için sizi bir zorlayan var mı? Şimdi kalkıp gitseniz gitmek için sizi zorlayan gitmemek için sizi alıkoyan var mı? Yine yok. Hayatımızın hepsi hemen hemen böyle seçim ve iradeyle yaptığımız işlerden bahsediyoruz. Ama bütün bunlar kalsak da gitsek de dinlesek de dinlemesek de ne yaparsak yapalım? Ne yaparsak yapalım? Hepsi Allahü Teala'nın tayin ve tespit ettiği şekilde, tayin ve tespit ettiği vakit ve zamanda oluyor. Onun istediği keyfiyette tayin ettiği keyfiyette oluyor. Ve bunun olması onun istediği gibidir. Bununla birlikte irademizle de oluyor. Hiçbir zorlama, hiçbir mecburiyet, hiçbir cebredici, hariçten baskı yapan bir güç yok. Sır burada işte. Nasıl oluyor? Bunu ancak Allah bilir. Kaderin sır olması birerde bu. İşte ayet-i kerimenin devamı zaten bunu anlatıyor. <Sessizlik> Vellahu galibun ala emri. O kadar. Allah emrini yerine getirmek için galiptir daima. Allah ne emrederse onu yerine getirir ve galip olan odur. Onun için bu sır dolayısıyla zannederim Endülüs'te El Hamra sarayında hemen hemen her yerde ve la galibe illallah yazar. Tek galip Allah. Şimdi enteresandır. İrkiliyor insan duyduğu zaman. Maazallah. Filan en büyük başka büyük yok küfrün ve laikliğin bizi düşürdüğü sefalete götürdüğü yere bak. Adam sarayında bile ki görenler görmüştür muhteşem bir bina. Muhteşem bir saray. Fakat o saraya giren kimse tekebbüre kapılmasın. Kral da olsa sultan da olsa halife de olsa ne olursa olsun. Görsün orada ve la galibe illallah desin. Allah'ın hakimiyetini görsün. Allah'sın idrak etsin, hatırlasın. Her yerde yazılacak bu. Amerika bu şuurda olsa müstekbir olmazdı. Allah'ın galibiyetini unuttuğunuz yerde ...maazallah Allah unutturmasın. İstikbar başlar. Tekebbür başlar, büyüklenmek başlar. Allah'a baş kaldırı başlar. Biz hem şeriatinin hem kaderinin mahkumu olduğumuz Allah'ın kullarıyız. Galip olan odur. <Sessizlik> Vallahu galibun ala amrih. Walakinne aksara nas la Allahu ekber. İşte kıssanın özü bu şimdiye kadar anlatılanların özü bu. Galip gelen Yusuf'un kardeşleri değildir. Galip gelen Yusuf'un üzerine titreyen Baba Yakup da değildir aleyhissalatü vesselam. Galip gelen Allah'tır. Ne Yusuf aleyhisselamın o şefkatli titreyişi, o koruyuculuğu, o Yusuf aleyhisselam için kaybederim korkusu galip geldi... Ne kardeşlerimin onu köleleştirmek istemeleri, ne şu, ne bu. Emrinde galip olan Allah. Ama insanların çoğumunu bilmezler. Çoğunluğu ilahlaştıran şu demokrasinin canı cehenneme. Nedir bu çoğunluk ya? Batılın çoğunluğu bir şey ifade etmez ki. Merhum Necip Fazıl'ın bir benzetmesinde yaptığı söylediği gibi bir çuval veya bir sepet çürük yumurta mı iyidir. sağlam bir yumurta mı iyi Ne yapacağım çürük yumurtayı? Zehirdir zaten ya. Sepet olsa ne olur? Dünya dolusu çürük yumurta olsa ne olur? Zehirlendi artık o zehirdir o. Ondan civciv de çıkmaz, gıda da olmaz. Hiçbir şey olmaz. At gitsin. Kırma ki kokusu seni rahatsız etmez. Çoğunluğu, vahiy terk edilince böyle olur işte. Elinde başka bir şey kalmaz ki. Çoğunluk da göstermelik bir çoğunluk. Çoğunluğa tahakküm eden de kapitalist demokraside sermayedir. Kim ne derse desin. Çoğunluğun dediği de olmuyor. Sermaye çoğunluğa istediğini yaptırıyor. Netice itibariyle. Olan o maalesef. Tezgah böyle kurulmuş. Geçelim. Bunların düzenleri, sistemleri, Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi örümcek ağı gibidir. Örümcek yuvası gibidir. İnne evhenel buyuti lebeytül ankebut diyor. Hiç şüphesiz yuvaların en gevşeyi örümcek yuvasıdır diyor. Örümcek yuvasıdır. Örümcek yuvasının bile kendisine göre bir gücü vardır. Fakat bu batılın gücü nereden geliyor biliyor musunuz? Karşısında hakkın layık olduğu şekilde temsil edilememesi ve ifade olunamamasından dolayıdır gücü. Yani bizim zayıflığımız zayıflığımız Batının gücü oluyor. Batının güçlü olmasından biz de mesulüz. Mesuliyetimizin idrakinde olmamız gerekiyor. Evet, bir sahne daha ilerliyor kıssa. وَلَمَّا şuddehu شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا Yusuf Aleyhisselam güçlü kuvvetli çağa ulaşınca diyor ona bir hüküm, hikmet ve bir bilgi verdik diyor. Hikmet her bir işi yerli yerince yapmak demektir. de eşyayı ve olayları gerçek şekilleriyle bilmek demektir. Olduğu halleriyle bilmek demektir. Demek ki insanlara sağlam ve güçlü bir akılla güçlü ve kuvvetli yerli yerince bir manevi şahsiyet kabiliyetle birlikte bir de Allah tarafından esbabı halk edilmek suretiyle Sahip olunacak hikmet ve ilim insanlarla münasebette en önemli ve en gerekli iki tane donanımdır. Bunlarla donanmak zorundayız. Hikmeti ve ilmi elden bırakmayacağız. Elden bırakmak şöyle dursun elde etmek için. Her geçen gün daha fazlasını elde etmek için uğraşacağız. Çünkü nübüvvet artık bitmiştir. Ama nübüvvetin zenginliği elimizdedir. Bu zenginlikten her geçen gün daha fazla pay sahibi olmaya çalışmalıyız. Bu bilgiyi ne kadar çok elde edersek bu hikmete ne kadar çok sahip olursak insanlarla münasebetlerimiz ve insanlar arasındaki muamelemiz o kadar isabetli ve yerli yerinde olur. O halde ...evvela... ...olgunlaşacağız. Biliyor musunuz? Mevcut sistem, eğitim sistemi dahil olmak üzere. Sistemlerin hepsi hatta. Mümkün mertebe insanın olgunlaşmasını geciktiriyor. Hatta hiç olgunlaşmıyor. Takvim yaşı bitiyor, yükseliyor, büyüyor. Akıl yaşı küçük kalıyor geciktiriyor insanların olgunlaşmalarını. Mesuliyet vermiyoruz. Mesuliyet vermiyor insana bu sistem. Oysa gelmiş geçmiş tarihin en büyük mürebbisi Muhammed Aleyhissalatu vesselam 18 yaşındaki Hüsame radıyallahu anh'ı Bizans'ın karşısına gidecek koca bir ordunun komutanı yapıyor. İnsan böyle yetiştir. O yaşlılar, Ebu Bekir ve Ömer dahil öyle olgun insanlar ki 18 yaşındaki bir genç bize nasıl komutan olur diye düşünmek hatırlarından bile geçmiyor. Çünkü biliyorlar ki Üsame radıyallahu anh bu işin ehlidir. İlim ve hikmet insanı işte böyle bu hale getiriyor. Bukhari radıyallahu an, 12 yaşında Horasan'dan Bağdat'a geliyor. 12 yaşında. Uçakla da seyahat etmiyor ha. Kervanla. Annesi babası yahu ben senin çocuk sen daha oyun çağındasın falan demiyor. Niye gidiyor? İlim tahsil ediyor. Üstelik ilimde üstad olmuş. Ha? 12 yaşında 10 tane Bağdat'ta, Rabbim tekrar eski hallerine kavuştursun Bağdat'ı ve diğer İslam şehirlerini, 10 tane hadis alimi tarafından imtihan ediliyor. Her birisi 10 hadisin senedini tepetaklak ediyor. Ve her birisi Bukhari'ye o 10 hadisi soruyor. Diyor ki bize filan filandan filan filandan filan filandan filan filan böyle bir hadis vakletti. Bunu bilmiyorum diyor. Bu şekilde 10'ar hadisten 100 tane hadis. Senette beşer kişi olduğunu farz etsek 500 şahıs. Ve her birisinin yerleri tepetaklak edilmiş. Başta olması gereken ortaya ortada olması gereken başa ortadaki sona vesaire böyle halat pamuğu gibi atmışlar senetleri. Hiçbirisine hepsine ben bu hadisi bilmiyorum diyor. Ondan sonra aynı Bukhari o yüz hadisi başlıyor birincisinden. Üstadım diyor senin söylediğin şu şekildeki birinci hadis. Evvela onun okuduğu gibi okunur. Bu birinci hadis benim bildiğim şekli şudur diyor. Senedini doğru olarak okuyor. Yüz hadisi bu şekilde tamamlıyor. 12 yaşında bir insan. İlim ve hikmet budur işte. Eğitim budur. Hangi eğitim sistemiyle bu hale geldi? Yalnız Kur'an hafızı değil bu. Kur'an'ı hıfz etmiş, Arapçayı bellemiş, öğrenmiş, Arapçayı fevkalade biliyor. Bildiğini görüyoruz zaten. Hadis ilmini bu kadar öğrenmiş, bu kadar senet, bu kadar hadis şu bu vesaire. Bukhari'de 8 bin küsur hadis var, ben bunu 100 bin hadis arasından seçtim diyor. Hangi birisini örnek vereyim ki? Ne için? Mevcut eğitim sistemi hikaye. Boşuna zaman kaybettirmek. Ne öğreniyoruz? Bu kadar zamanda bu kadar şey öğretilmez ki. Sonra bu sınıflarda 30 kişi, 40 kişi, 10 kişi, 5 kişi hiç fark etmez ister sınıflar az ister çok. Patatesi, armudu, ayvayı, bilmem neyi, salatalığı, havucu, domatesi bir araya getiriyorlar, hepsini topluyorlar. Ya o matematiğe aykırı sizin bu yaptığınız. Demiyorlar kardeşim, elma ile armut toplanmaz. İnsanları kabiliyetlerine göre bırakın, ya siz ayırın. Veya onlar kendilerini tanısın, kendileri istedikleri eğitimi, sevdikleri eğitimi alsın. İslam tarihinde gerçekleştirilmiş olan eğitim sistemi bizzat batılı eğitimcilerin en ilerilerinin itiraf ettikleri üzere daha benzeri tarihte görülmemiştir. Konumuz o olmadığı için biz ilim ve hikmetten geldik. Demek ki insanın evvela bir ilmi kabul edebilecek ve kavrayabilecek bir yaşta olması bir an önce onun çocukluk yaşının, Eğitim ile bitirilmesinin sağlanması. Ya çocuk 20 yaşına geliyor hala oyuna doymamış. 30 yaşına geliyor hala doymamış. 80 yaşına geliyor hala doymamış. Yine oyun oynuyor. Yine oyun. Öyle olmaz ki. Oyunun insanın zihnini geliştireceği dönemin bir an önce oyun çocuğu dediğimiz çocuğun Mümkün olduğu kadar yaşını aşağıya eğitimle indirebiliriz. Tarih bunu göstermiştir. Tarih bunu ispat etmiştir. 12 sene. Ne öğretiyorsunuz kardeşim? Ne öğretiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Sonra insanları kabiliyetlerine göre dediğimiz gibi patates olanı var, salatalık olanı var. Havuç olanı var. Bunları bir araya getirmeyin. Patatesleri patateslerle beraber randımanı öyle alırsınız. Cevizi cevizle beraber ayva'yı ayva'yla beraber bulundu. Randıman böyle alınır. Hepsini beraber karman çorman yaparsanız hiçbir şey çıkmaz ortaya. <gülüyor> Emekleriniz de zayi olur gider. Günümüzde olduğu gibi. Harcanan bu eforla alınan bu netice hiç mütenasip değil. Orantılı değil. Geçelim. İşte Yusuf aleyhisselam duruşuyla güzel durmuştu. Yakup aleyhisselam duruşuyla güzel durmuştu. Bu imtihanı güzel başarmıştı. İşte biz ihsan edicileri bu şekilde mükafatlandırırız. Allah'ın takdirini güzel bir şekilde karşılanması gereken şekilde karşılayanın Allah mükafatını boşa çıkarmaz. Dünyada da onu mükafatlandırır. Dünyada iyiliğin mükafatı bir başka iyiliğe vesile olmasıdır. Dünyada kötülüğün cezası da bir başka kötülüğe sebep olmasıdır. Onun için her bir iyilik yaptıkça o iyiliği nasip eden Allah'a ham dedin ve bu iyilik yapma imkanlarınızı çoğaltmasını ondan hemen isteyin. İyilik akabinde yapılan dualar kabul edilir Allah'ın izniyle. Yaptığınız güzel amelleri dua ile bitirin. O güzel ameller sonunda yapılan dualar Allah'ın izniyle kabul edilir. Ve yapacağınız en güzel dualardan birisi de ya Rabbi bizim iyiliklerimizi çoğalt demektir. Çünkü çoğalacak olan iyilikleriniz mükafatı da çoğalacaktır. Beraberinde mükafatı da getirecektir. Dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim kıssası lüzumsuz tafsilatı anlatmıyor. Önce Olgunluk çağına geldiği vakit ona hikmet ve ilim verildiği anlatılıyor. Ve güzel hareket edenlerin bu şekilde mükafatlandırıldığından bahsediliyor. Böylelikle kıssanın bir adım sonrasına da ne yapılmış oluyor? Bir geçiş hazırlanmış oluyor, bir köprü kurulmuş oluyor. Ve râvedet hülletî huve fî beytihâ an Yusuf Aleyhisselam'ın evinde bulunduğu kadın diyor, Yusuf'un nefsi hakkında, Yusuf'un nefsi hakkında, Yusuf'a tuzak kurdu. Yusuf için bir tedbir, bir plan hazırladı diyor. Halbuki kocası, Yusuf Aleyhisselam'ı kendisinden, hizmetinden, vesairenden istifade etmek için. Veya Evlat edinmek için getirmişti. Ancak cahili toplumların, İslam dışı toplumların belirgin bir takım özellikleri var. İslam dışı toplumların ekonomik sahada en belirgin ve çarpıcı özelliği nedir? Faizdir. Ekonomik alanda. Siyasal alanda en belirgin özelliği nedir? Hukuki alanda ve siyasal alanda Allah'ın emir ve hükümlerinin uygulanmayışıdır. İki cins arası, cinsler arası erkek-kadın ilişkilerinde en önemli özelliği nedir cahili sistemlerin? Hayasızlık, fuhuş ve çıplaklıktır. Cahili sistemlerin cahili toplumların, cahili nizamların İslam'dan ayrılan en önemli bu alanlarda özellikleri belirgin özellikleri bunlardır. İşte böyle bir toplumda vahyin rehberliğinde şekillenmemiş, vahyin kontrolünde yapılanmamış böyle bir toplumda evde vahyin istediği doğrultuda yapılanmaz. Bu vesileyle kısaca şunu söyleyeyim. İnancınız medeniyetinizin şeklini tayin eder. Ev tarzı ve mimarisi de inançla mütenasiptir. Hatırlarsınız veya bilirsiniz hepiniz. Osmanlı evlerinin iki tane özelliği vardır. İki tane ayrı alanı vardı. Haremlik ve selamlık diye. Bu yabancı erkek ve kadınların bir arada olmayacağı şeklindeki bir ev mimarisini doğurmuştu. Haremlik ve selamlık vücuda gelmişti. Günümüz mimarisinde Türkiye'de mesela bir misafir geldiğimiz zaman elimiz ayağımız birbirine karışıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Böyle şey olmaz ki. Niye? Çünkü inanç sizin eşyanıza bile sirayet ediyor. İnandığınız değerler ahlakınız eşyanızı da şekillendiriyor. Budur camimiz inancımıza göre şekillenmiş ve inancımızın artık inancımıza göre kurulan mimarımız mimarimizin tek şahidi kaldı ama eskiden evlerimizde sokaklarımızda okullarımızda hepsi bizim medeniyetimizin müşahhaslaşmış, nasıl diyelim şekillenmiş taşa işlenmiş oyulmuş şekli Eski mezar taşlarına bakın. Eğer o konuda bilginiz varsa mezar taşının şeklinden orada yatan merhumun hayattayken ne konumda olduğunu anlarsınız. Eğer bir Şeyhül İslamsa sarığının veya mezar taşının başında koca bir kavuk vardır. Eğer bir Şeyhül İslam değil de Şeyhül İslamlık katibi ise. Kavuğu ona göredir. Taşlar konuşuyor yani. Taşlar konuşuyor. Ölmüş küçük çocuksa mezarı ayrıdır. Şehzade ise mezarı ayrıdır. Efendim'e söyleyeyim sadra azamın faraza oğluysa mezar taşının şekli ayrıdır. Ayrımcılıktan dolayı değil bu. Sana bir şeyler anlatıyor. Böylelikle Yakının mıdır akraban mıdır gireceksin mezarını da orada göreceksin ve bileceksin o mezardan bir tarih çıkaracaksın. Bütün bunlar konuşuyordu yani ifade yerindeyse. Uzaktan bir binayı gördüğün zaman o bina mektep midir? Sibyan mektebi midir? Efendim'e söyleyeyim ortaokul mudur? Ortaokul düzeyinde eğitim veren bir yer midir? Yoksa bir üniversite medrese midir bilirdiniz. Bunlar farklı binalardı. Binanın içerisinde binanın içerisinde baş müderrisin odası ve odasının kubbesiyle normal öğrencilerin kaldıkları odaların kubbeleri arasında fark vardır. Konuyu fazla uzatmaya gerek yok. Diyeceğimiz inancınız medeniyetinizin şeklini ortaya çıkardı neye inanıyorsanız o inancınızla medeniyetiniz arasında müşahhas bir münasebet vardır. Hayat tarzı da bu medeniyetin bir parçasıdır. İşte o gün Mısır'daki medeniyet de erkek ve kadın ilişkilerinin temelinde maalesef fuhuş yaygın. Bunun neticesi Yusuf Aleyhisselam'ın evinde yetiştiği çocuğun Evinde yetiştiği yetiştiği evin hanımı ondan murad almak için ne yapıyor? Plan kuruyor. Hazırlığını yapıyor. Kendi evinde diyor ki Cenab-ı Allah işin ne kadar vahim kalkışılan vebalin işin ne kadar dehşetli ve olmaması gerektiğini anlatıyor. Buna izzet ve ikram et, Bunun kadro kıymetini bil diyor. Kadın ona başka bir gözle bakıyor. Ve gallakatil eb'ab. Tedbirini de alıyor. Bir yerlere kaçmasın <gülüyor> diyor. Şurada. Kapıları da kilitledi. Kapattı. Ve qalet heytelek. Sana diyorum. Gelsene diyor. Veya sana hazırlandım. Hey, Hi'tülek diye bir kıraat de var. Senin için hazırlandım. Sen de böyle duruyorsun diyor. Çok fark var değil mi cemiyetimizle o cemiyet arasında? Bu işi böyle bir kadın kapalı kapıların arkasında yapmaya çalışırken şimdi hey heytelek diyen adım başı. Kaç tane var bilmiyorum. Maazallah. Vallahi Allah'ın gazabıyla imha olmamamız için bir sebep yok. Ama Rabbimizin rahmeti ve hikmeti bu ağır hallerin cezasını ne yapıyor? İhmal etmiyor ama mühlet veriyor. <gülüyor> işte bu kadar. Yusuf aleyhisselam, sığınağım Allah'tır. Diyor. Ben Allah'a sığınıyorum. Senin dediğin olmaz. Ama öyle bir durumla da karşı karşıyayım ki, tıpkı şeytandan nasıl Allah'tan başkası beni koruyamıyorsa, Şimdi müşahhaslaşmış, cisimleşmiş ve her türlü ifade elindeyse tahrik edici vaziyetiyle müşahhas bir şeytan olan senin şerrinden beni ancak Allah korumuştur. Böyle bir anda Allah'ın hatırlanması başka bir sığınak yok. Kapılar bile kapalı görüyorsunuz. Yapacak başka bir şey yok. Yapacak başka bir şey yok ve yapılacak tek şey de o zaten. Yapılması gereken, yapılabilecek. Başka bir şey olsaydı bile yine Allah'a sığınmak en büyük sığınaktır o. hu Rabbi ahsene mesvay Şüphesiz benim Rabbim benim kalacağım bu yeri ...çok güzel bir şekilde hazırlamıştır. Müfessirler burada... innehudeki zamirin... ...Cenab-ı Allah'a mı... ...ait olduğu... ...yoksa Rabbi derken... ...benim efendim olan senin kocan... ...ev sahibinin olduğu hususunda... ...farklı görüşler vardır. İkisi de uygundur. Yani... ...sen nasıl böyle yaparsın? Senin ihanet etmek istediğin... ...senin kocandır... ...ve benim burada barınmamı sağlayarak bana güzel bir imkan hazırlamıştır. Sen de kocana ihanet etmemelisin. Ben de bunu yapamam. Bana böyle bir imkan hazırlanmış birisine ben nasıl hainlik ederim diyor. Hem Allah'a sığınıyor hem de kendisine yapılan iyiliğin kadro kıymetinin şuurunda olduğunu ne yapmış oluyor? Göstermiş oluyor. İnnehu la yuflihu'z zalimun. Dikkat ediyor ona öd veriyor. zulm sen. Zulmedenler gerçek şu ki kurtuluşa eremezler. İflah olmazlar. Ez zulmu zulumatun yevm el kıyamah diyor Ali Sattar'a Zulüm kıyamet gününde zulümata olacak. Karanlıklar olacak. O günde nurun zerresine insanlık muhtaç olacak. Kıyamette nurun zerresine herkes muhtaç olacak. Müminler Rableri tarafından kendilerine nur verilecek olmasına rağmen Rabbena etmim lena diye dua edecekler. Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla daha da artır diyecekler. Nur, çok ihtiyaç duyulacak bir şey odur. Çünkü, nurumuza göre hızlıca cennete gideceğiz ve sırat üzerinde nurumuza göre koşacağız. O gün müminleri göreceksin ki diyor, nurları önlerinde, sağlarında ve sollarında koşuyor. Böyle bir günde, Zalimler ise zulumat içerisinde, karanlıklar içerisinde olacaklar. Maazallah. İşte bunu hatırlatıyor. Zalimler iflah olmaz diyor Yusuf Aleyhisselam. O zor durumda bile öğüt veriyor. Demek ki karşınızdakinin size göre yüksek bir konumda bulunması nahak bir iş yapmaya yeltenmesi halinde sizin ona doğruyu gösterip öğüt vermenize engel olmamalı Yusuf Aleyhisselam bu halde bile emr bil maruf nehi anil münkeri yapmayı ihmal etmedi çok büyük insanlardı çok büyük insanlardı bir şey değil gencimiz yaşlımız Şöyle nefsimizin hoşuna giden bir kadının geçtiğini görünce Allah'ı ne kadar hatırlarız bilmiyoruz hepimiz tek tek. Böyle bir vaziyette Yusuf Aleyhisselam'ın bu duruşu öyle kolay bir duruş değil. Çok muhteşem bir duruştur bu. Peygambere yakışan bir dur. Ona hatırlatıyor. Allah'ı hatırlatıyor. Kendisine yapılan iyiliği hatırlatıyor. kesen bir zevcesin diyor. Sana düşen kocanın namusunu bütün iffetimle korumaktır diyor. Onu hatırlatıyor. Bunu yapmazsan sen de zulmedersin. Ben senin istediğini yerine getirmeye kalkışırsam ben de zalimlerden olurum. İkimiz de iflah olmayız o zaman. Ya. Ve hemmet bihi ve hemme biha. Andolsun o kadın bütün gücü ve gayretiyle ona yöneldi. Yusuf aleyhisselam da ona karşı durdu. Manalarından birisi bu. Hemme Yani o istediğini yapsın diye Yusuf'un üzerine gitti. Yusuf da ona karşı direndi. Manalarından birisi bu. Bir diğer mana ayetin bundan sonrasıyla mütenasip görülüyor. Yusuf'un da içinden kadına meyletmek geldi. Beşeriyet icabı. Ama lola al-ra burhan Rabb'i. Yani eğer Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı o da ona meyledecekti. İkinci mana bu. Birinci mana kadın Yusuf'a istediğini yaptırmak istedi. Yusuf ona karşı direndi. Çünkü Rabbinin burhanını görmüştü. Bu manalardan biri bu. İkincisi kadın Yusuf'a istediğini yaptırmak istedi. Yusuf da eğer Rabbinin burhanını, delilini görmemiş olsaydı o da onun istediğini yapabilecekti diyor. Yani Allah'ın koruması sayesinde yapmadı. Niçin? Çünkü Allah'a sığındı. Allah'a sığınmanın neticesi hemen tecelli ediyor. Allah'a sığınırsanız Allah sizi zayi etmez. İbrahim Aleyhisselam da öyle oldu değil mi? Babası değil mi? Ateşe atıldı Allah'a sığındı. Ateş ne oldu? Güllü gülistanlık oldu. Allah kendisine sadakatle sığınanın sığınmasını boşa çıkarmaz. Görünüş farklı olsa bile. İnsanlar bazen görünüşte belki İbrahim yandı işte bitti falan diye gördüler. Ama hakikat öyle değildi. Bazen siz Allah'a sığınırsınız. Dışarıdakiler bu sığınmanın üzerinizdeki etkisini göremeyebilir. O önemli değil. Ama siz bunu eğer gerçekten sadakatle sığınmışsanız mutlaka bunu hissedersiniz. Faraza diyelim ki Allah'a sığındınız bir zalimin zulmünden ve o size zulm ediyor göründü. O zulmün belki etkisi sizin üzerinizde hiçbir zaman normal bir şekilde olduğu gibi etki göstermez. Hafif gelir. Sığınmanız üzerine oranında tahammül edersiniz. Veya ölürsünüz, ölümün sekeratını, acısını hissetmezsiniz. Çünkü şehit diyor aleyhissalatü vesselam, sizden birinizin diyor bir karıncanın ısırmasından dolayı çektiği acı neyse, şehidin de ölümden çektiği acı olur diyor. Bu kadar. Cenab-ı Allah onun keyfiyetini ne yapıyor? Ne yapıyor? O kadarına indirgiyor. Celle Celaluhu. Çünkü ona sığınılıyor. Şehit de onun için ölüyor. Onun için öldürüyor. Sığınmak var burada. كَذَٓا لِنَصْرِفَ su'a السُّءَ وَالْفَحْشَاءَ Biz böyle yaptık ki, kötülüğü ve hayasızlığı ondan geri çevirelim, uzaklaştıralım diye böyle yaptık. Biz, kötülüğü ve hayasızlığı ondan, uzaklaştıralım diye böyle yaptık. Niçin? Çünkü innehu min ibâdinel buhlasîn. Çünkü o kullar e, ihlasa erdirilmiş kullarımızdandır. İhlasa erdirilmiş. Kendisi ihlasa talip olmuş. Allah da ona ihlası nasip etmiş demektir yani. İhlasa erdirilen, kurtarılan Allah için yapılması gereken amellerini tamamını sadece Allah rızası için yapması kendisine nasip kılınan kullarımızdan. Ya Rabbi ihlasa erdirdiğin bu kulların hürmetine, bu kullarını ihlasa erdirdiğin gibi bizleri de ihlasa erdirilmişlerden kıl. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yassifun ve Selamun Alel Murselin.